الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا اللهم بما علمتنا إنك على كل شيء قدير شيخ الإسلام إمام محمد Ibn Abdülvahhab Rahimahullah kitab Tevhid'de Ibadetin erkanı arasından Ibadetin rükünleri içerisinden En yüce En ali rükün olan Muhabbet meselesiyle ile alakalı bölümü bitirdikten sonra Ibadetin diğer bir olan Korkudan bahsedecek. İbadetin rükünleri üç tane. Bunların başı ve en büyüğü muhabbettir. Sonra korku ve ümit. İki rükün olarak bu büyük esas asıl rükünün arkasından gelirler. Muhabbet kardeşlerim yeryüzünde... Bazı alimlerin söylediklerine göre bu alemdeki bütün hareketlerin esas sebebi, yani kişiyi harekete geçiren esas muharrik, esas hareket ettirici, etken muhabbettir, sevgidir diyorlar. İbadet içinde kulun Yüce Allah Tebareke ve Teala'ya ibadet etmesi, ona tapması için, Allah'a karşı kendisini harekete geçiren esas unsur, esas makam ve menzile muhabbet menzilesidir, muhabbet makamıdır. Kişiyi muhabbet harekete geçirir, Allah tebareke ve teala'ya tapma, ona ibadet etme, onu yüceltme, tazim etme, tesbih etme gereğini duyar bu muhabbet sebebiyle. Sonra kendisini bu muhabbet harekete geçirdi ya, Allah tebareke ve teala'ya doğru olan seyrinde bu muhabbet kendisini harekete geçirdikten sonra bu yolda sülük eden kimsenin yolda devamlı olması için Allah Tebareke ve Teala'ya olan seyrinde devamlı kalabilmesi için reca lazım, ümit lazım. Allah Tebareke ve Teala'nın vaat ettikleri şeylere ümit olması lazım ki adam yolunda devam etsin. Bir de kendisini bu yoldan çıkaracak yol kesicilere karşı, engellere karşı Bir savunma mekanizması olması lazım ki işte o da korkudur. Muhabbet kişiyi harekete geçirir. Allah tebareke ve teala'ya yönlendirir. Sonra insan ümit ile ona yöneldiği, ona doğru gittiği bu yolda devamlı olmaya devam eder. Korku da insanı kendisini bu yoldan çıkaracak olan şeylerden alıkoyar. Korku insanı bu yol üzerinde istikamette tutar. Bu yoldan ayrılmaktan kendi önünde mani olur. O yüzden kardeşlerim korku muhabbetten sonra kalbi ibadetler arasında en büyük ibadetlerden, ibadetin en büyük makamlarından ve menzilelerinden bir menzile bir makamdır. Muhabbet Allah Tebareke ve Teala'nın zatı ile onun sıfatları ile bizatihi direkt alakalıdır. Ancak korku Allah Subhanahu ve Teala'nın fiilleri ile alakalıdır. Allah'ın fiilleriyle alakalıdır. Bu yüzden muhabbet bizatihi kendisi maksut, kendisi kastedilen bir şey iken korku kendisi bizatihi kastedilen bir şey değildir. Yolda kalabilmek için yoldan çıkmamak için edinilen bir vesiledir. Bundan dolayı müminler Allah Teala'nın muhabbet ehli olan iman edenler nimet yurduna girdikleri zaman Allah'a olan muhabbetleri artar. Çünkü muhabbet bizatihi kastedilen bir şeydir. Bununla beraber Allah Tebareke ve Teala'dan korkan, korku ibadetinde bu menzileyi, bu makamı gerçekleştiren kimseler, cennete girdiklerinde, nimet yurduna girdiklerinde artık kendilerinde bir korku kalmaz. Onlar için bir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklar. Çünkü korkunun kendilerini korkmaya itecek, Olan şeyler ki bunlar Allah Subhanahu ve teala'nın fiilleriydi. Onun azabına uğramaktan, onun gazabına uğramaktandı. Artık cennete girdikten sonra, Allah Subhanahu ve teala'nın azabından emin olduktan sonra ve onun ardından bir daha öfke gelmeyecek olan rızasını kazandıktan sonra artık korkunun gereği kalmaz. Bundan dolayı diyorlar ki korku bizatihi kastedilen bir şey değil. Bizatihi maksut olan bir şey değil, bir vesiledir. Ancak muhabbet böyle değil. Korkunun kardeşlerim, bazı nevileri var, aynı muhabbette olduğu gibi. Meselenin doğru anlaşılabilmesi bu çeşitlerin, bu neviilerin de aralarının ayırt edilebilmesine bağlı. Korkuyu şöyle kısımlara ayırabiliriz, diyebiliriz ki, birinci kısım, ibadet olan korku. İbadet olan korku. Bu bapta zikri geçen ayetlerde beğen edilen sadece Allah tebareke ve teala'ya halis kılınması gereken ve Allah'tan başkasına yapıldığı zaman sahibini İslam milletinden çıkartan şirk olan korku ibadet olan korkudur. İçerisinde tazimle, iclal ile, zul ile, hudu ile Allah tebareke ve teala'nın vadine ve vaidine iman ederek onun yapabileceklerini Allah subhanehu ve teala'nın kudretiyle yapabileceklerini bilerek böyle bir korkmak. Bunun ismi ibadet olan korku. Alimler bunu anlatırlarken diyorlar ki khauf esr gizli olan korku. Esra rengiz olan korku. Esra rengiz olan korku. Kişinin mesela karşısında gördüğü bir düşmandan veya yırtıcı hayvandan korkması veya hırsızdan korkması böyle bir korku değil. Ancak kişinin zahiri olarak Müdahale etmesi, normal dünya şartlarında fizik olarak mümkün değilken, mesela kabirde yatan birisinden, ölmüş Evliyaullah'tan birisinden, kendisini çarpar diye, bu değil mi kullanılan terim? Kendisini çarpar diye, kendisini azaba uğratır diye, kendisinden imanı, hidayeti kalbinden söküp alır diye, yoldan çıkarır diye, başına bir, mele, bir musibet, bela indirebilir diye korkması, çekinmesi, İşte ilim ehlinden bazılarının esir gizli olan korku, esrarengiz olan korku diye tabir ettikleri ibadet korkusudur. İbadet korkusunun içinde ne var o zaman? Bu gizli korku var tazimle, zül ile, hudu ile beraber. Kabir perestlerin Allah'ın dışında bu kabirlere, türbelere ibadet eden bu müşriklerin taşıdıkları bu korkunun ibadet korkusu olduğunu bu ilahlarından Allah Tebareke ve Teala'dan korkar gibi korktuklarını, hatta onlardan, Allah Allah'tan korktuklarından daha çok korktuklarını, onlar ile onları test ederek, onların bazı zor mevkiflerdeki takındıkları tavırlarını gözlemleyerek anlayabiliriz, bilebiliriz. Bunun birçok örneği var. Kendilerine Allah'tan kork denildiği zaman, Allah seni görüyor denildiği zaman, Allah sana bunu soracak, Allah seni hesaba çekecek denildiği zaman, Bunu umursamayan, bunu dikkate almayan insanların kendilerine büyük olduklarına inandırıldıkları veya gerçekten öyle olan zatlar hatırlatılarak tehdit edildiklerinde. Sadat seni izliyor. Sadat bunun hesabını sorar. Veya Sadat senden Allah muhafaza imanını çeker alır denildiği zaman adamların tir tir titrediklerini görürsün. Bunun birçok örneği var. Bizim güneydoğuda da bazı Yörelerde çok yaygın. Hususen bildiğim için söylüyorum. Mesela Mısırlılar arasında. Belki daha önce zikir geçti derslerde. Onlardan birisi Allah subhanahu ve teala adına doğru yalan hiç söylediği şeyin ne olduğuna bakmadan rahatça yemin edebilirler. Vallahi böyle, billahi böyle. Yemin. Vallahi şu parayı aldı. Allah adına çok rahat yemin edebilirler. Onlardan birisine dediğin zaman bedevi adına yemin et bakalım. Eğer yemin ettiği şeyde yalan ise korkar, titrer, bedevinin kendisini çarpacağından, kendisine bir bela musibet uğratacağından ve bu yemini asla edemez. Tecrübe edenler, böyle kimselerde, böyle zor makiflerde onları tecrübe edenler, onların bu fiillerini göreceklerdir. İşte bu ibadet olan korku, gizli korku. Allah Tebareke ve Teala'dan korkar gibi korkmak, hatta Allah'tan korktuklarından daha fazla korkmak, işte bu ibadet olan korku. Bu korkuyu Allah Subhanahu ve Taala'ya halis kılmak, Allah'ı bu korkuda birlemek tevhiddir. İbadetin, kulluğun en yüce, en büyük makamlarından, mertebelerinden bir mertebedir. Kalbi amellerin en büyüklerinden bir ameldir. Bu ibadet olan korku. Bir de tabiiy olan korku var, doğal olan korku, adi sıradan olan korku var. Bu korku direkt olarak tevhid ve şirk meseleleriyle ilişkili değil. İnsanın işte yırtıcı hayvandan korkması gibi, düşmanından korkması gibi. Bu korku eğer kişiyi şeriatın emirlerini yerine getirmeme veya yasaklarını çiğneme noktasına götürüyorsa bu vardığı nokta itibariyle bir hüküm kazanır. Yok eğer böyle değilse normal bir şekilde insanın düşmanından korkması, aslandan, köpekten korkması bunlar kendileri bizatihi kınanmış, şeriat tarafından zemmedilmiş şeyler değil. Eğer bu korku birazdan zikri geçecek ayetlerde kişiyi şeriatın sınırlarını çiğnemeye eğer götürüyorsa emirleri yerine getirmemeye götürüyorsa yasakları işlemeye götürüyorsa götürdüğü bu yer sebebiyle bu yerden dolayı bir hüküm kazanır. Bundan dolayı bu korku haram olur. Korkunun bir çeşidi daha var ki ona da vehmi korku diyelim Vehmi korku. Hakikatte sana bir zarar veremeyecek. Hakikatte olmayan belki bazı kimselerde nefisleri zayıf olan bazı kimselerde bir ruh hastalığı psikolojik rahatsızlık olarak belki değerlendirilebilecek vehmi korku. Karanlıktan korkması. Kişinin yalnızlıktan korkması. Bunlar da üstün vasıflardan bir vasıf olan şecaatin yani cesaretin cesurluğun bulunduğu kimselerde olması yakışık almayan ayıp kusur kusur sayılabilecek birer psikolojik hastalıktır. Ancak bizi burada esas ilgilendiren korku hangi korku? Gizli olan korku, ibadet olan korkusu. Türkçesi belki esrarengiz olan korku. Bu korku kardeşlerim Allah Tebareke ve Teala'nın salih kullarının Allah'a yakın olan kullarının, velilerin, peygamberlerin hatta Allah tebareke ve teala yakın olan mukarreb meleklerin Rabbimiz tebareke ve teala'nın kendilerini övdüğü üstün vasıflarından bir vasıf olarak zikredilmiş. Allah'tan korkmak, Allah'a karşı havf, haşyet, ragbet veya vecel bunlar hepsi birbirine mütekarip birbirine yakın kelimeler Allah tebareke ve teala salih kulları överek, melekleri överek, nebileri överek bu korkuyla vasfetmiş. Yani onları bu korkuyla, bu korkuyu taşımalarıyla vasfederek onları övmüş. Demek ki bu korku Allah Subhanahu ve Taala'nın halis kullarının, salih kullarının, velilerinin, nebilerinin taşıdığı onlarda bulunan bir ibadet hasleti, bir ibadet özelliğidir. Rabbimiz tabareke ve teala diyor ki meleklerden bahsederken يَحَافُونَ رَبَّهُمْ min فَوْقِهِمْ Üstlerinden Üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Meleklerin vasfı bu. Üstlerinden korkarlar, Rablerinden korkarlar. "Ve hum min haşyetihî Onlar ki onun korkusuyla, onun haşyetiyle ürperirler, titrerler. "Ve iyyâ Sadece ve sadece benden korkun. "Fe lâ tahşavun nâse İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Bütün bu ayetlerde naslarda anlatılan Farklı kelimeler de ifade edilmiş olsa Bazen havf ismiyle Bazen haşyet ismiyle Bazen rahbet ismiyle gelmiş olsa Bunların her birisi birbirine yakın Mütekarip anlamlardır Hepsi bizim ifade ettiğimiz korkuyu ifade ediyorlar Aralarında bazı küçük Farklılıklarla beraber <gülüyor> İşte bu bapta Bugün okuyacağımız bapta İmam Rahimullah Bu büyük kalbi amelin Bu büyük kalbi ibadetin Allah Tebareke ve Teala'nın birlenilmesi gereken bu ibadetin ibadetler arasında en üstün ibadetlerden birisi olduğunu, kalbi ibadetlerin en yüce makamlarından menzilelerinden biri olduğunu Allah Tebareke ve Teala'dan başkasına yöneldirildiği zaman bu ibadette o başkasının Allah'a şerik ve ortak edildiğini beyan etmek için muhabbet ile alakalı baptan sonra bu babı etmiş. Baba bir başlık koymamış. Babın ismi Yine önceki vapta olduğu gibi ayete kerime ile tesmih edilmiş. <gülüyor> Diyor ki, Bab-u teala, Allah teala'nın şu buyruği ile alakalı bab. İnnemâ zâlikumus şeytanu İşte şu şeytan, şu şeytan ancak ve ancak, sadece ve sadece yukhavvifu evliya'ehu yukhavvifu evliya'ehu Ayetin müfessirler arasındaki en meşhur, en yaygın anlamına göre yuhavvifu fiilinden sonra birinci mef'ulun bihi hasfedilmiş. Onun takdiri şöyle oluyor. yuhavvifukum avliyâ'ehu sizi kendi dostları ile korkutur. innemâ zâlikumuş şeytanu işte şu şeytan ancak ve ancak sizleri kendi dostları ile korkutur. Biz o mef'ülü takdir etmesek anlamı şöyle olur. Şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Evliye evliya'ahu. evliye evliya'ahu kelimesini yuhavvifu fiiline eğer mef'ül yaparsak ancak ve ancak kendi dostlarını korkutur olur. Böyle anlama geliyor. Ancak müfessirlerin büyük çoğunluğu hatta bazı alimlerin ifadesine göre tamamı burada birinci bir meful olduğunu onun da işte sizler Veya mümin, müminler, mümin kullar olduğunu söylüyorlar. Yani ayetin anlamı şöyle oluyor. İşte bu şeytan ancak ve ancak sizi kendi dostlarıyla korkutur. Şeytan sizi kendi dostlarıyla korkutur. Dostlarının korkusunu kalbinize salmaya çalışır. Sizi Allah yolunda cihad etmekten, Allah'ın düşmanlarıyla harp etmekten, kıtal etmekten, onun düşmanlarını sizin gözünüzde büyüterek, onların korkularını sizin kalbinize sokmaya çalışarak, Sizi kendi düş kendi dostları ile korkutur. <gülüyor> Bu ayet kimin? Uhud Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz. Uhud Savaşı'ndan sonra müşrikler Medine'ye dönerlerken, Mekke'ye dönerlerken bir daha toplanıp Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi ve Medine'deki Müslümanları toptan imha etmek üzerinde bir meşvere yaptılar. Sonra Müslümanlara Medine'ye bir haber gönderdiler. İnsanlar sizin için toplanıyor, onlardan korkun demeleri için. Bazı haberciler geldi Medine'ye Müslümanlara. Onlara dediler ki insanlar sizin için toplanıyorlar, bundan korkun. Bu da onların imanlarını arttırdı. Hasbunallahu ve ni'mel vekil dediler. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Bu ayetlerin akabinde Allah Tebareke ve Teala diyor ki işte bu şeytan sizi kendi dostlarıyla korkutmaya çalışır. Sizi kendi dostlarıyla korkutur. İnne ma zâlikum şeytanı yuhavifu evliyâhû İşte bu şeytan sizi kendi dostlarıyla korkutur. Fela tehafuhum. Ayette dikkat çekilecek şahit 7 burası. Fela tehafuhum. Onlardan korkmayın. Onlardan korkmayın. Vekafuni. <fela tehafuhum> Benden kork. Onlardan korkmayı nehy ederek Allah tebareke ve teala'nın kendisinden korkulması emredilerek bu, korkuyu, bu korkunun Allah'a has kılınması gereken ibadetlerden bir ibadet olduğunu ifade ediyor. Çünkü ibadetin haddi neydi bizim yanımızda? Allah'ın sevdiği ve razı olduğu sözlü ve fiili, zahiri ve batini işler. Allah teb tebareke ve teala bir şeyi emretmişse ve sözü nedir? Emir, benden korkun. Allah tebareke ve teala kendisinden korkmamızı emrediyorsa demek ki kendisinden korkmamız onun sevdiği ve razı olduğu bir ameldir. Onun sevdiği ve razı olduğu işlerden nelerdir? İbadettir. Öyleyse korkmak, kafüf ibadetlerden bir ibadettir. Felâte kafûhum ve kafûni. Onlardan korkmayın, benden korkun. Sonra yüce Rabbimiz, onlardan korkmayın, benden korkun. Emirini ve yasağını şu şarta bağlıyor, şu kayıtla kayıtlandırıyor. Diyor ki, in kuntum mu'minin. Eğer müminler iseniz, eğer müminler iseniz. Eğer iman etmiş iseniz bu imanınız, mümin olmanız sizi onlardan değil benden korkmaya götürmelidir. Eğer benden değil de onlardan korkuyorsanız, eğer benden değil de onlardan korkuyorsanız, bu korkunun derecesine göre ve sizi vardırdığı, götürdüğü yere göre, bu inkuntum müminin, eğer müminler iseniz kayıdı ile kayıtlandırılmış olan iman ya yoktur veyahut hutta kendisine sahibine e, kınanmayı, cezalandırılmayı hak ettirecek derecede bir zayıflığa uğramış demektir. İmanda olması gereken vacip olan kemalde bir noksanlık, bir eksiklik var demektir. Eğer müminler iseniz onlardan korkmayın, benden korkun. Eğer müminler iseniz, onlardan korkmayın, benden korkun. Eğer onlardan korkuyor, benden korkmuyorsanız ne olabilir? Müminler değilsiniz. Müminler değilsiniz. Bu müminler olmamak, imanın aslını da nefedebilir kişinin Allah'tan değil, onlardan korkmasının derecesine göre müminlerden değilsiniz. Burada imanın nefedilmesi, imanın aslının değil, vacip olan kemalinin nefedilmesi de olabilir kişinin korku korkunun korkunun kişiyi götürdüğü yerin durumuna göre. فلا تخافوهم و خافوني إن كنتم مؤمنين. Eğer müminlerseniz Onlardan değil, benden korkun. Ve Allah Teala'nın şu buyruğu. İnne yamuru ya'mur Allahi, Allah'ın mescitlerini ancak şu kimseler imar ederler. Allah'ın mescitlerini sadece şu kimseler imar ederler. İmar etmek, mescitlerin imar edilmesi maddi imarı. Maddi olarak, hakiki olarak mescitleri bina etmeyi, oraları tamir etmeyi, oraları yapmayı ifade ettiği gibi mescitleri imar etmek bizim Türkçede de kullandığımız gibi manevi imar demek olan yani mamur etme anlamına da gelir. Bu ayette de zahiren kastedilen imar etme ziyadesiyle bu manevi olarak imar etmedir. Allah'ın mescitlerini şunlar imar ederler. Ne demek imar ederler burada? Yani mamur ederler, imar ederler. Bir, maddi imar etmek yani bina etmek mescitleri. Mescitleri bina etmek. Sonra o mescitlerin içlerini manevi olarak imar etmek yani mamur etmek. Belki tabir münasip mi mescitleri şenlendirmek. Mescitleri hakiki olarak, maddi olarak imar edilme sebepleri olan işte kullanarak imar etmek, mamur etmek. Allah'a iman ile imar etmek. Allah'ın tevhidiyle imar etmek. Allah'a ibadetle, Allah'a zikrederek imar etmek. Bu ayette ziyade olarak söz konusu edilen imar bu imar. Allah'ın mescitlerine ancak şunlar imar ederler. Men amene billahi <Sessizlik> vel ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler. Allah'ın mescitlerine ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler. Ve wa ve atezzekat. Namazı ikame eden Ve zekatı verenler ve, illallah. ve Allah'tan Başka hiç kimseden korkmayanlar İmar ederler Ayetteki Şahit bölümü bu en son kısmı Allah'ın mescitlerini imar edenlerin Vasıfları nelermiş kimler imar ediyorlar Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Namazı ikame edenler Zekatı verenler ve Allah'tan başka Kimseden korkmayanlar Allah'ın mescitlerini hakkıyla Bunlar imar ederler Allah'ın mescitlerini belki <gülüyor> bu vasıfları taşımayan kimseler maddi imar anlamında, bina etme anlamında imar edebilirler. Mescit yaptırabilirler. Bu vasıfları taşım taşımadıkları halde. Surette hakiki olmasa da görüntüde zahirde mescitleri manevi olarak imar ediyor gibi de görünebilirler. Müşrikler de mescit bina edebilirler. O mescitlerin içini namazla zikirle, Kur'an okumayla, zahirde, surette imar ediyor gibi görünebilirler. Ancak onların yaptıkları imar imar değildir. Zira onların yaptıkları bu ameller surette, zahirde salih ameller, imanın bir imanın cüzleri olan ameller olarak görünse de Allah'a ve ahiret gününe iman vasfı olmadığı için, Allah'a iman vasfı tam olmadığı için ki Allah'a imanın en büyük bölümü tevhid. Tevhid olmadığı için bu kimselerin yaptıkları bu ameller kıyamet günü heba olacağı için bunlar hakikatte mescitleri imar ediyor değildirler. Allah Tebaraka ve Teala bu ayetlerin geçtiği sırada birkaç ayet öncesinde veya sonrasında diyor ki: "Mekane'l-müşrikîn en yi'muru Allah. Allah'ın mescitlerini imar etmek müşriklerin işi değildir. Allah'ın mescitlerini imar etmek müşriklere düşmez. Allah'ın mescitlerini imar etmek müşriklere kalmadı. E, hakikatte mescit bina diyorlar, Maddi olarak imar ediyorlar. Olsun o imar etmek bu imar etmek değil. E, girip içinde namaz da kılıyorlar. Kur'an da okuyorlar, zikir de yapıyorlar. Böyle yapsalar da manevi olarak o mescitleri imar etmiyorlar. Çünkü o mescitlerin hakiki olan imarı Allah'a iman ile olur. Allah'a imanın da en büyük bölümü Allah'ı tevhid etmektir. Allah'ı tevhid etmeden yapılan bu ibadetler kıyamet günü heba olur. Sahibine bir fayda vermez ve yapılan bu ibadetler sureta olduğu için bu mescitler <gülüyor> imar edilmiş sayılmaz. Ayette mescitleri imar eden bu kimselerin vasıflarından bir tanesi de <gülüyor> Allah'tan başkasından korkmazlar. İşte Allah'tan başkasından korkmamak bu ibadet korkusuyla gizli olan korkuyla esrarengiz olan korkuyla Allah'tan başkasından korkmamak o mescitleri imar eden mümin kulların İman ile tevhid ile imar eden iman ve tevhid ehli kimselerin bir vasfıdır. Allah'tan başkasından korkmamak. Allah'tan başkasından. Allah'tan korkar gibi korkanlar bunlar kimler? Onlar müşrikler. Müşrikler Allah'ın mescitlerini imar edebiliyorlar mıymış? Hayret edemiyor. Tevbe suresinin ayetinde olduğu gibi. Mekanelil müşrikine en ya'muru Allah. Müşrikler Allah'ın mescitlerini imar edemezler. Allah'ın mescitlerini imar etmek onlara kalmamış. Onlara düşmez. Yani isteseler de edemezler. Çünkü bu imarın aslı esası imanla olur, tevhidle olur. Onların elinde de bu yok. Bu tevhid ehli, iman ehli kimselerin bakın evsafına. Allah'a iman ediyorlar. Ahirete iman ediyorlar. Namaz kılıyorlar. Zekat veriyorlar. Bu sayılan ibadetler ve iman esasları içerisinde bir ibadette daha Allah'ı tevhid edip birliyorlar. Hangi ibadet o? Korku ibadeti, haşiyet. Haşyet, havf, ikisi birbirine yakın, mütekarip olan şeyler. Bu ibadette de Allah'ı birlerler. Allah'tan başkasından korkmazlar. Haşyet ile havf arasında şu farkı diyorlar, Fayda olarak söyleyelim. Havf, bir kimsenin bilse de bilmese de. Korktuğu şeyin kendisine neler yapabileceğini bilse de bilmese de ondan korkması demek. Yani ilim olsa da olmasa da buna havf deniliyor. Ama insanın ilim ile korkması, bilerek korkması. Sana neler yapabileceğini bildiğin halde korkmak, ilim üzere korkmak buna haşiyet deniliyormuş. Ondan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Inni, inni le a'lemukum billah. Ben sizin Allah'ı en çok bileninizim. O eşeddukum lehü ve ondan en şiddetli haşyet duyanınız." Haşyet duymak, korku duymak burada neyle ilişkilendirilmiş? Bilmeyle. Allah'ı en çok bileninizim. Ondan dolayı Allah'tan en çok korkunuz. Allah'tan en çok kim haşyet duyar? İnnemâ yakşallâhe min ibâdihi el ulema. Allah Tebâreke ve teala'dan ancak ve ancak kimler haşyet duyarlar? Alimler, bilenler, Allah'ı bilenler. Allah Tebâreke ve Teâlâ'yı bilenler ve O'nun dinini bilenler. Allah'ı bilmeyenler, Allah'ın evsafını, fiillerini takdir edemeyenler belki korkarlar, hafif duyarlar. Ama haşyet o kimin işi? O alimlerin işi. Allah'ı tanıyanların, Allah'ı bilenlerin işi. Bu ayeti kerimede de Allah'ın mescitlerini imar eden bu kulların vasıfları arasında Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasından korkmamak, ondan başkasından haşyet duymamak zikrediliyor. Deniyor ki ayetin sonunda fa'sa ulaike en yekunu minal muhtadin. İşte hidayete erecek olanlar Hidayete ermesi umulanlar bunlardır. Umulur ki işte bunlar hidayete ererler. Doğuluyorlar ererler. Allah ve Teala ve Ala'nın kitabında umulur ki demek kat'iyet kesinlik ifade etmek için kullanılır. Umulur ki sözü kat'iyet ve kesinlik ifade etmek için kullanılır. İşte gerçekten kurtuluşa erecek olanlar bunlardır. Allah'tan başa hiç kimseden korkmayanlar. Diyor ki ve qawluhu ve minen İnsanlardan bazıları var ki men yakulu Allah'a iman ettik derler. İnsanlardan bazıları var ki Allah'a iman ettik derler. Faida <gülüyor> Allah uğrunda, Allah yolunda bir eziyete dûçar oldukları zaman. Allah uğrunda, Allah yolunda kendilerine bir eziyet dokunduğu zaman. Bir eza gördükleri zaman İnsanların bu fitnesini, insanların kendisine böyle azap etmesini, işkence etmesini, eziyet etmesini Allah'ın azabı yerine koyar. Allah'ın azabıymış gibi sayar. Yani onu Allah'ın azabına denk görür. Belki bu azap neticesiyle Allah'ın emirlerini terk ederek veya Allah'ın yasaklarını çiğneyerek, işleyerek o azabı Allah'ın azabından daha üstün görür. İnsanlardan bazıları var ki Âmenna billah diyorlarmış Allah'a iman ettik Sözleriyle böyle, ağızlarıyla böyle söylüyor Sonra Allah Tebareke ve Teala'nın Kevni kaderi Sebebi e, gereğince Bir iptilaya, imtihana Tabi tutuldukları zaman Allah uğrunda bir eziyet, eza gördükleri zaman Allah'ın düşmanları Allah'ın dininin düşmanları Allah'a iman ettim dedikleri için, Allah'a inandıkları için kendilerine eziyet ettiği, işkence ettiği sıkıntıya soktuğu zaman ce'ale fitneten ki adâbilleh. İnsanların bu fitnesini, bu iptilasını, kendisine böyle sıkıntı vermesini Allah'ın azabı yerine koyar. Onlara Ona Allah'ın azabı gibi davranır. Allah'ın azabıyla onu bir görürler. İnsanlar kardeşlerim, <gülüyor> Resuller kendilerine geldikten sonra Allah'ın elçisi kendisine ulaştıktan sonra insanlar iki sınıfa ayrılıyorlar. Birincisi Resullerin verdiği haberi tasdik edip kabul ederek iman ediyor. Diğer bir sınıfta böyle yapmayarak diretiyor iman etmiyor. Resullerin getirdiği haberleri tasdik edip kabul edip iman edenler bu sözleriyle Beyan ettikleri imanlarının tasdik etmek için Allah Tebareke ve Teala'nın iptilasına uğrarlar. İman ettik dedikten sonra, Resulleri tasdik ettikten, onlara inandıktan sonra Resullerin düşmanları tarafından, imanın düşmanları tarafından bazı eziyetlere maruz kalırlar. Allah Tebareke ve onları imtihan eder, iptila eder. Bu Allah'ın kulları üzerinde çevni bir sünnetidir. Kaderi bir sünnetidir. Elif, Lam mim. nasu <gülüyor> yutraku. İnsanlar terk edileceklerini mi zannettiler? En yekulü amenna. iman ettik demekle. Ve la yuftanun. Herhangi bir imtihana, fitneye tabi tutulmaksız. İnsanlar iman ettik demekle. Bu sözlerinde sadık olup olmadıklarını ortaya çıkaracak bir imtihana. Bir ibtilaya, ip fitneye tabi tutulmadan öylece salı verileceklerini, bırakılı vereceklerini mi zannettiler? Allah ve laqad fetennallezine min qablihim Allah Teala diyor ki, kablihim ve la? Qabli kim Allah onlardan öncekileri de imtihan etti, ibtila etti. Feleyalemennallahu'llezine sadiku. Allah muhakkak ki sadıkları da bilir. Ve leya'lemennel Yalancıları da bilir. Yani iman ettik sözünde. İman ettik. Sözünü söyledik. Allah tebareke ve teala bu sözde şimdi kim sadık, kim yalancı ne yapacak? İhtibar edecek, imtihan edecek, fitneye tabi tutacak. Başına Allah'ın düşmanları tarafından eziyetler gelecek. Allah senin başına onları musallat edecek. Bu Allah'ın bir sünneti. İnsanlar ikiye ayrılıyor. Kabul edenler etmeyenler. Kabul edenler neye tutuluyorlar? İptilaya tabi tutuluyorlar İşin başında biraz eziyet görüyorlar Kabul etmeyenler Kabul etmeyenler de eziyet görecekler Bu dünyada da eziyet görecekler Allah'ın salih kullarının elleriyle Ahirette de ebedi bir azabı uğrayacaklar Ancak iman ettik sözünü söyledikten sonra Bu iptiladan da sadık olarak çıkanların Görecekleri eziyet Sadece iptida yani işin başında görecekleri kısa bir eziyetten ibaret olacak Sonra işin arkasında ne var? Ebedi bir nimet, ebedi bir saadet Korkunun, üzüntünün olmayacağı Bir nimet diyarı Öbürleri Öbürleri bu dünyada da Allah'ın eliyle, Allah'ın azabını Allah'ın kullarının eliyle, Allah'ın azabını görecekler Ahirette de Ebedi olarak bu azaba düşer olacak Ancak şurası vaka ki Her nefis mutlaka bir kısım Bir miktar, bir parça eziyet görecek İşte iman ettik sözünü söyledikten sonra Görülecek olan bu eziyet iman ettik sözünde sadık olanlarla yalancı olanları birbirinden ayırt edecek İman ettik demekle imtihana tabi tutulmadan öylece bırakılı vereceğinizi mi zannettiniz? Allah ve Teala diyor ki: Em cennete? Cennete gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz? Cennete gireceğinizi mi sandınız? O ma min Sizden öncekilerin başına gelenlerin misli Onların benzeri sizin başınıza gelmeden. Sizden öncekilerin başına gelenler, onların başına gelenlerin misli benzeri sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Sadece iman ettik demekle bitti iş. <gülüyor> Onları sıkıntılar, meşakkatler, eziyetler kuşatmıştı. Ve sarsılmışlardı. Ve, zülzulu, ve sarsıldılar. Hatta o kadar iş, iş şuraya vardı ki Resul ve onun yanında iman edenler Allah'ın yardımı ne zamandır demeye başladılar. Yani öncekilerin başına böyle işler geldi. Sıkıntılar geldi, belalar geldi, sarsıldılar. Allah'ın yardımı ne zaman dediler? Şimdi diyor ki Allah, sizin de başınıza bunlar gelmeden, bunlara benzer şeyler gelmeden Böyle imtihana, iptilaya, fitneye tabi tutulmadan cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Bırakılıverileceğinizi öyle kendi halinize salınacağınızı mı zannettiniz? Böyle olmayacak. Burada diyor ki Allah insanlardan bazıları var ki Allah'a iman ettik diyorlar. Sonra Allah'a iman ettik sözünün gereği olarak bu söz söylenir söylenilmez. Arkasından zaten gelecek olan imtihan gelince Allah uğrunda bir eza'ya, bir sıkıntıya maruz kalınca hemen ne yapıyorlar? İnsanların fitnesini Allah'ın azabı gibi yapıyorlar. Bunun naziri başka bir ayet ekermediyor ki Rabbimiz. Ve minennasi men ya'budullah ala harf. İnsanlardan bazıları var ki Allah'a böyle kenardan kenardan, işin kenarından ucundan ibadet ediyorlar. Allah'a ibadet ederler ama kenardan kenardan. Ve minennasi Men ya'budullahu ala harf. İnsanlardan bazıları var ki Allah'a kenardan kenardan ibadet ediyorlar. Ve in asabahu hayrun itma Kendisine bir hayır isabet ettiği zaman bununla mutmain oluyor. Ve in asabethu fitnetun. Kendisine bir fitne, bir, iht, bir ihtibar, bir azap, bir sıkıntı geldiği zaman in kalab ala vecihi. Yüzünün üzerine kapaklanıp düşüp gerisin geriye geri dönüyor. Allah'a nasıl ibadet ediyormuş? Kenarından Allah'a ibadet ediyor diye iman ettim diye Bir hayırla karşılaşınca Tamam diyor bak imanın demek ki doğru Demek ki hak yoldayım Sonra kendisine bir fitne Bir eziyet Bir imtihan başına geldiği zaman Yüzü üzeri veriyor Gerisin geriye sırtı Ardınca geri dönüyor Allah diyor ki Hasirat dünya ve ahira Adamın dünyası da ahireti de Hüsran oldu Dünyası ah hüsran oldu bak ufacık bir iptalada oldu? Sıkıntıya düştü. Ahireti hüsran oldu? İmanından döndü diye. Velike huvel husranul mubin İşte apaçık olan hüsran apaçık olan kaybetmişlik işte budur. Dünyada fitne geldi yüzüstü kapandı. Hem dünyası hem ahireti berbat oldu. Bu ayette deniliyor ki insanlardan bazıları böyle yapıyorlar. Sonra iman ettik diyorlar. Allah uğrunda, bu imanları uğrunda bir eziyete düştükleri zaman insanların kendilerine yapacağı eziyeti, azabı, sıkıntıyı Allah'ın azabı yerine koyuyorlar. Yani insanların azabından, onların kendilerine yapacakları işte sıkıntıdan, eziyetten, işkenceden, rahatsızlıktan Allah'ın azabından korktukları gibi korkuyorlar. Belki de daha çok korkuyorlar o an itibariyle. Aynı sevgide söylediğimiz gibi şimdi gene adam Yol ayrımına geldi. Böyle yapmazsam bunlar bana azap edecekler. Bana sıkıntı çıkaracaklar. Yaparsam Allah bana sıkıntı çıkarıp Allah bana azap edecek. Yol ayrımına gelindiği yer. İnsanların azabından korkarak, onların sıkıntısından korkarak Allah'ın emrini çiğniyen adam. İnsanların kendisine yapacağı, vereceği sıkıntıdan, rahatsızlıktan korkarak Allah'ın emrini yerine getirmeyen kimse... İnsanların sıkıntısını neyin yerine koymuş Neyle bir tutmuş denk yapmış oluyor şimdi Allah'ın Azabıyla Allah'ın azabıyla Diyor ki Hani Ebu Sa'id'in merfu'an Ebu Sa'id el-Hudri Radiyallahu anhu'dan Merfu olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Sözü olarak aktarılan Hadiste, hadiste denilmiş ki İnne min zafil yakin Yakinin zayıflığındandır Kişideki yakînin, yakin imanın tamamı demek. Allah Tebareke ve Teala'nın, Allah Tebareke ve Teala'ya iman ile alakalı bu imanın tamamıdır yakîn. Allah'ın fiillerine, Allah'ın kaderine, Allah'ın va'dine ve va'idine kesin bir şekilde iman etmenin ismidir yakîn. Deniliyor ki hadiste, bu yakînin zayıflığındandır. Bu yakin zayıf olduğu zaman şöyle olur. Veya kişiden şunların sadır olması, kişinin yakininin yani imanının zayıflığındandır. Yani Allah Tebareke ve Teala'nın kaderine olan imanının zayıflığından. Allah'ın rızık elinde olan yegane zat olduğuna olan imanının zayıflığından. Veya Allah'ın vaadine ve vaidine olan imanının zayıflığından. Yakinin zayıflığındandır. En turdiye nase bisakati'llah. Allah'ın kızmasına, Allah'ın öfkelenmesi pahasına insanları razı etme. Allah'ı öfkelendirmek pahasına insanları razı etme. Yakîninin zayıflığındandır. İnsanları razı etmeye çalışıyorsun. Ne pahasına? Allah öfkelense bile. Allah'ı öfkelendirmek pahasına. İşte diyor bu senin yakîninin İmanının zayıflığındandır Çünkü demek ki Allah Tebareke ve Teala'nın Vaadine ve vaidine olan imanında Bir zayıflık var İnsanları razı etmek istiyoruz. Allah'ı öfkelendirmek bahasına Demek ki Allah öfkelendiği zaman Sana vaad ettiği Seni tehdit ettiği olan şeylere olan imanında ne var bir Zayıflık var Bu insanlar bana öfkelenirse razı olmazlarsa Bana böyle böyle yapabilirler Onların vaidine Onları öfkelendirdiğin zaman, onların hoşnut olmadığı zaman, başına gelecek olan şeylere olan imanın tam ve kesin bir iman. Yakin sağlam. Bunu Allah'ın öfkesine takdim ettiğin zaman, Allah'ın öfkesine rağmen bunu yaptığın zaman, bu neyi gösterir? Allah'ın vaidine, Allah'ın vadine onun tehdidine, onun azabına olan imanının zayıf olduğunu gösterir. Diyor ki, اِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ Yakinin zayıflığındandır an turdi an Allahu bisakatinllah Allah'ı öfkelendirmek pahasına insanları razı etmeye çalışmak. Ve an tahmedhum rizkilla. rizqillah. Allah'ın sana verdiği rızka binaen onlara hamd etmen, onlara şükretmen. Bu da yakînın zayıflığındandır. Allah sana rızık verir, Allah'ın eliyle sana bir hayır nimet ulaşır. Sen Allah'ın sana ulaştırdığı bu nimete bu nimetten dolayı Allah'a değil, nimetin sahiplerine değil, o nimeti sana ulaşmasına, vesile olan vesilelere hamd eder, şükredersin. Bu da yakinin zayıflığındandır. Allah tebareke ve teala'nın yegane nimetlendirici, yegane rızık verici olduğuna itikadının, imanının zayıflığındandır. Ve en tezummehum Ve Allah'ın sana vermediği şeylerden dolayı insanları kınamadın. Bu da yakinin zayıflığındandır. Allah'ın nimetinden dolayı onlara hamd edersin. Bak yakînin zayıf olduğu için. İmanın, verenin Allah olduğuna imanın zayıf olduğu için. Sana ulaşmayan, sana gelmeyen, mahrum bırakıldığın bir şey için, yani Allah'ın seni mahrum bıraktığı bir şey için, insanları zemmeden onlara kızarsın, bu neden kaynaklanıyor? Bu da yakînin zayıflığından dolayı. Verdiği zaman veren Allah'tır. Vermediği zaman seni mahrum eden Allah'tır. Eğer sen verdiği zaman Allah'a değil de kullara şükrediyor hamde diyorsun. Mahrum kaldığın zaman, Allah sana vermediği zaman, kulları kınıyorsan, bu senin Allah'ın yegane veren ve men eden oluşuna olan imanının zayıflığından, yakininin zayıflığından. Şu ayete olan imanının yakininin zayıflığındandır. قُلِ اللّٰهُمَّ elmur. De ki ey Allah'ım, ey mülkün sahibi, tutil الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ve tenzi'ul mulke Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinin elinden çekip alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini zelil edersin. Dile söylemesine kadar kolay değil mi şimdi bunu? Allah'ım sen mülkün sahibisin. Dilediğine verir, dilediğine vermez. Sana bir mülk geldiği zaman o dilediğine verir, dilediğine vermez denilen zat aklına gelmiyordu. Mülk senin eline, mal senin eline ulaşan Bu kimseye hamd ediyor, şükrediyorsan bu senin neyini gösterir? İşte bu imanının, bu yakininin zayıflığını gösterir. Mahrum bırakıldın. Sana verilmedi. Başkası sana tercih edildi. Sen de o vereni, takdir edeni kınıyorsun. Bu neyi gösterir? Sana vermeyenin, seni mahrum bırakanın, Allah olduğuna olan imanının yakininin zayıflığını gösterir. Diyor ki inne rızkallahi şüphesiz ki Allah'ın rızkı La يجره hirsu حريص حırslı kimsenin gayretli olan kimsenin gayret etmesi Allah'ın rızkını celbetmez. Sen istediğin kadar gayret et, istediğin kadar hırslı ol. Allah'ın sana takdir ettiğinden fazla bir rızık sana ulaşmaz. ولا <gülüyor> kimsenin bundan rahatsız olan, beğenmeyen kimsenin beğenmemesi de ondan rızkını yapmaz. def etmez. Allah tebareke tebare, rızkı yazmış takdir etmiş. Dilediğine dilediği kadar bu rızık veriyor. Sen ne kadar çalış çalışırsan çalış. Ne kadar çabalarsan çabala. Ne kadar hırslı olursan ol. Senin bu hırsın rızkı Allah'ın sana yazdığı rızıktan fazlasını sana gel etmez. Allah'ın bu yazdığı rızıktan ne kadar kaçarsan kaç. Bu rızka mani olamazsın. Eğer böyle değilse eğer sen verildiği zaman başkasına hamd ediyor şükrediyorsun. Mahrum bırakıldığı zaman. Başkasını kınıyorsan işte sen Allah tebareke ve teala'nın vermede ve vermemede, aziz etmede ve zelil etmede, rızıklandırmada ve rızkı kesmede yegane zat olduğuna olan yakinin, imanın azdır. Bu bundan kaynaklanıyor demektir. Allah tebareke ve teala'nın Allah'a imanın Allah'a olan yakinin kısımlarından birisi burası. Verenin ve vermeyenin, rızıkı verenin, yaratanın, kaderi icra edenin, kulların amellerini, hallerini, yapacakları şeyleri yazanın Allah tebareke ve teala olduğuna olan imanının zayıflığındandır. Peki bu yakin neyle elde edilir? Bu yakin şuna iman etmeyle elde edilir. Enne mâ asâbeke lem yekun li yuhti'ek Başına gelen bir şeyin başına gelmemesi söz konusu değildir. Enne me ahtaake lem yekun li Başına gelmeyen bir şeyin de başına gelmesi zaten mümkün ve söz konusu değildi. Başına gelen her şey bir kada ve kader ile oldu. Başına gelmeyen nerede bir kada ve kader ile oldu. Başına gelenin gelmemesi mümkün değildi. Başına gelmeyenin de başına gelmesi mümkün değildi. Buna kesin olarak inandın mı? İşte yakin bu. Bu seni hem dünya sıkıntılarına karşı rahatlatır. Kendini yiyip bitirmenin önünde sana bir engel olur. Hem de Allah Tebareke ve Teala'ya olan yakinin, imanın bununla artar, bununla kemale eder. Deniliyor ki وَاَنْ عَيْشَةَ اَنَّ رَسُولَ Sallallahu Aleyhi Ve عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ قَالَ Aişe radiyallahu anha diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Men الْتَمَسَ رِضَ اللّٰهِ بِسَخَةِ النَّاسِ Kim Allah'ın Allah'ı öfkelendirmek pahasına insanların hoşnutluğunu arar ister insanları hoşnut etmeyi, onları razı etmeyi istiyor, bunun peşe düşmüş. Allah'ı öfkelendirse bile, Allah'ı kızdırsa bile, kim Allah'ı kızdırma pahasına, insanları razı etmeyi, hoşnut etmeyi isterse, tam tersi değil mi? Men iltemese ridallahi bi sakatinnaz. Kim Allah'ın rızasını isterse, Allah'ın rızasının peşine düşerse, insanları öfkelendirmek pahasına. İnsanların hoşnutsuzluğu pahasına Allah'ı razı etmek isterse radıyallahu anhu Allah ondan razı olur ve arda anhum nase ve insanları da ondan razı eder. Bu kimse Allah'ı razı etmek için insanların hoşnutsuzluğu, onların öfkesi pahasına Allah'ı razı etmenin yoluna bunun peşe düştüğü için Allah onun istediğini ona verir. İstediği neydi? Allah'ı razı etmek. Allah ondan razı olur. Sonra Allah Subhanahu ve Teala bu amelinin karşılığı olarak insanları da ondan razı eder. Bunun tam aksi: "Ve men iltemese ridan nasi bisaghati Kimse Allah'ı öfkelendirmek pahasına insanların rızasını, onların hoşnutluğunu isterse, Allahu aleyhi. Allah ondan razı olmaz. Allah ondan hoşnut olmaz. Çünkü Allah'ın öfkesini insanların rızasına tercih etti. İnsanların rızasını buna takdim etti. Allah ondan razı olmaz. Allah ondan razı olmadığı gibi onun amelini de yaptığı amelin cinsiyle cezalandırır. Ne için Allah'ı bu adam öfkelendirdi? İnsanları razı etmek için. Allah öfkelendi ona. Peki insanlar razı olur mu? Diyor ki وَاَسْخَتَ عَلَيْهِ النَّاسَ İnsanları da ona öfkelendirir. İnsanları da ondan hoşnutsuz yapar. İnsanlar da ondan hoşnut ve razı olmazlar. Çünkü ceza karşılık amelin cinsinden olur. Onları razı etmek için Allah'ı öfkelendirdi. Allah öfkelendi. Onlar razı olur mu? Hayır onlar da razı olmaz. Allah bu amelenin karşılığını amelinin cinsinden verir. Sen böyle yapmak istiyordun ya işte sana amelinin istediğinin, muradının zıttıyla sana muamele yapılır. Onları mı razı etmek istiyordun? Al onlar da razı olmadılar. Allah'a razı etmek için uğraştın. İnsanlar razı olmadılar. Olmasınlar. Allah razı olur. Sonra ne yapar? Sonra onlar da razı eder. Burada da senin rahatsız olduğun şeyin Aksiyle seni mükafatlandırır. Kim? insanların öfkelenmesine rağmen, insanların hoşnutsuzluğu pahasına Allah'ın rızasını isterse, Allah ondan razı olur, insanları da ondan razı eder. Kim de Allah'ı öfkelendirmek pahasına insanların rızasını arasa, Allah ondan razı olmaz, Allah ona öfkelenir, insanları da ona öfkelendirir, insanlar da ondan razı ve hoşnut olmazlar. Korku ile alakalı bu bapta zikredilen nasırlar, hadisler, ayetler bunlardı. Allah Tebareke ve Teala'nın korkusu kardeşlerim. Sevgi babında, muhabbet babında zikrettiğimiz gibi kişi Allah'ın marifeti, Allah'ın bilgisi, Allah'ı tanımak, Allah'ın fiillerini bilmek kişi bu bilgiye ulaştıktan sonra Allah korkusu kalbine girer. Allah'ı ancak Allah'ı tanıdıktan, Allah'ı bildikten sonra Ondan korkar, ona karşı haşyet duyar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in zikri geçen hadisinde olduğu gibi. Allah'ı en çok bilenimiz, Allah'tan en çok korkanımızdır. Allah'tan en çok, hatta Allah'tan ancak ve ancak alim olanlar, Allah'ı bilenler korkarlar. Sevginin elde edilmesi, Allah muhabbetinin, Allah sevgisinin kalbe girmesinin birinci etkeni neydi? Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek. Allah'tan korkmanın birinci de yine Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek. Kişi Allah'ı bildikçe, Allah'ın fiillerini bildikçe, Allah Subhanahu ve Taala'nın vaidini ve vaidini bildikçe, Allah'ın bu dünyada kendisine karşı gelenlere yaptığı şeyleri, onları helak etmesini, onları azap etmesini, onları cezalandırmasını, bunları bildikçe, bunları tanıdıkça Allah Subhanahu ve Taala'ya olan korkusu, haşyeti artır. Ve bu korku kardeşlerim, kişiyle Allah'ın günahları arasında kendisine bir perde oluyorsa o zaman kendisi övülen Mahmut bir korku olur. Gerçek korku, sadık olan korku kişiyi Allah'ın haramlarından Allah'ın yasaklarından uzak tutuyorsa o zaman bu korku övülen sahibine fayda veren bir korkudur. Yoksa eğer bu sınır aşılırsa, bu korku istenmeyen kınanmış şeylerden birisi olan belki Allah Tebareke ve Teala'nın ümitsizliğe ümit kesmeye kadar götürür. Belki bir psikolojik sorun rahatsızlık olan bir paranoyaklığa kadar kişiyi götürebilir. Allah Tebareke ve Teala'ya sığınmak lazım. Ondan Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın fiilleriyle, onun büyüklüğünü, yüceliğini, nelere kadir olduğunu anlayabilmemiz, fehmedebilmemiz için kalplerimizi açmasını ondan niyaz etmemizi istememiz lazım. Allah Tebareke ve Teala'nın öfkesinden, kızgınlığından, Rabbimiz Subhanehu ve Teala'nın kendisine sığınmamız lazım. Allah'tan korkmak acayip bir şey. İnsan bu dünyada bir şeyden korktuğu zaman ondan kaçar. Allah'ın dışında korktuğu, bir şeyden korktuğun zaman ne yaparsın? Ondan kaçarsın. Allah'tan korktuğun zaman ona kaçarsın. Çünkü kaçacak başka bir yer yoktur. Başka bir şeyden korktuğun zaman ondan kaçarsın. Allah'tan korktuğun zaman ona kaçarsın. Kaçışın onadır. Dönüşün onadır. Ondan yine ona sığınırsın. Onun öfkesinden, onun rızasına sığınırsın. Onun gazabından, onun azabından, onun merhametine sığınırsın. Çünkü başka sığınılacak... Başka kaçılacak bir şey yoktur. Bunu anlayan, bunu idrak eden bir kimse inşallah kulluğun ne olduğunu ve Rabbi'nin ne olduğunu tasavvur edebilmiş, idrak edebilmiş demektir. Allah Tebareke ve Teala'nın öfkesinden, onun sakatından, onun kızgınlığından onun rızasına sığınalım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin duasında olduğu gibi Allahümme inna ne'udu bir rıza kemin min sakatik Ya Rabbi senin öfkenden senin rızana sığınıyorum. Ve bi'afvike min ukubetik. Senin cezalandırmandan, senin affetmene sığınıyor. Ve bi'ke mimke. Ve ya Rabbi senden sana sığınıyor. Başka kime sığınacaksın? Ya Rabbi senden sana sığınıyor. Bununla alakalı bir misal veriyordum. Hatırlayacaksınız bazılarınız. Bu acayip bir şey yani. Küçük çocukları bilirsiniz. Benim evde Abdullah. Evde onu bazen işte cezalandırıyorum, edeplendirmek için dövüyorum. İşte kitaplara saldırıyor, kitapları yırtıyor. Onu dövüyorum, eline vuruyorum. Ağlıyor ve o o can havliyle ağlamayla feryadı figenle benim bacağıma tekrar sarılıyor. Yani ağlaya ağlaya bana sarılıyor. Yani normalde ben onu dövüyorum, benden kaçması lazım. Ama ben onu dövüyorum, o ağlıyor tekrar nereye? Tekrar bana sığınıyor. Neden biliyor musunuz böyle yapıyor? Çünkü onun dünyasında, onun zihninde. Onun için benden başka sığınacak başka bir kapı zaten yok. Korktuğu benim ama kaçabilecek tek yer de benim. Bir be yani bebek için babanın durumu böyledir. İşte kul ile rabbin arasındaki ilişki de bu hadiste olduğu gibi aynı böyle. Allah Teala kevveden korkuyorsun kaç nereye kaçacaksın? Ona kaçın. Allah'ın özkesinden korkuyorsun sığın nereye sığınabilirsin? Allah'a sığınabilirsin. Allah'a sığınabilirsin. La nussi thana an alayke ya Rabbi sana sena etme. Seni övmeye bizim dilimiz, bizim övgülerimiz yetmez. En teka ma etne taala nefsik. Sen bilakis kendi nefsine sena et değin, kendini övdüğün gibisin. Subhaneke Allahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente. Estağfiruke ve töb.